Hasan Tahsin Feyzdi'nin hazırladığı Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali En-Nur Suresi 1-64. Ayetler Medine döneminde nazil olmuştur. 64 ayettir. Sure adını Nur ayeti denilen 35. ayetten almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Bu indirdiğimiz ve hükümlerinin tatbikini farz kıldığımız bir suredir.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 Namuslu ve hür kadına zina suçu isnadında bulunup da sonra bu hususta 4 şahit getirmeyenlere 80 değnek vurun ve onların şahitliğini ebedi olarak kabul etmeyin. İşte onlar yalancılıkları dolayısıyla fasıktırlar. Hükümler kadın ve erkek için aynıdır. Ancak hükm olunan bu cezaların infazından sonra tevbe edip düzelenler hariçtir. Çünkü Allah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 Allah'ın lanetinin kendi üzerine olmasını dilemesidir. Kadının da o kocasının hakikaten yalancı olduğuna dair, Allah'a yemin ederek dört defa şahitlik etmesi, azabı, cezayı kendisinden giderir. Beşinci de, o kocasının söylediğinin doğru olması halinde, Allah'ın gazabının kendi üzerine olmasını dilemesidir. Artık hakim bu karı kocayı boşar.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 Onlardan herkese kazandığı günah nispetinde ceza vardır. Onlardan elebaşılık yapıp o günahın büyüğünü yüklenen Abdullah bin Ubey içinde büyük bir azap vardır. Erkek ve kadın müminlerin kendi vicdanlarında iyi bir zanda bulunup da bu apaçık bir iftiradır demeleri gerekmez miydi? Onlar iftiralarına dört şahit getirmeli değil miydiler?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 Ağzınızda geveleyip duruyor ve bunu basit bir şey sanıyordunuz. Halbuki o Allah'ın yanında çok büyük bir günahtır. Onu işittiğiniz zaman bunu söylememiz bize yakışmaz. Haşa! Bu büyük bir iftiradır deseydiniz ya. Eğer iman edenlerseniz onun iftiranın benzerine dönmenizi Allah size ebedi olarak yasak ediyor.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 ...pek şefkatli ve merhametli bulunmasaydı... ...hemen cezanızı verirdi. Ey iman edenler! Şeytanın adımlarına uymayın. Kim şeytanın adımları ardınca giderse... ...şüphesiz ki o hayasızlığı ve kötülüğü emreder. Eğer sizin üzerinize Allah'ın lütfu ve rahmeti olmasaydı... ...asla hiçbiriniz temize çıkamazdı. Fakat Allah dilediğini temize çıkarır. Allah her şeyi işitendir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 Hiç şüphesiz namuslu, iffetli, fenalıktan habersiz mümin kadınlara zina suçu atanlar... ...dünya ve ahirette lanetlenmişlerdir. Onlar için büyük bir azap vardır. O gün kıyamette dilleri, elleri ve ayakları dünyada yapmış olduklarına şahitlik edecektir. O gün Allah onlara hak olan cezalarını tas tamam verecek...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 Görmez misin ki göklerde ve yerdekiler ve havada kanat çırparak uçan sıra sıra kuşlar bizzat Allah'ı tesbih ederler. Her biri duasını da tesbihini de kesin şekilde bilir. Allah onların yaptıklarını hakkıyla bilendir. Göklerin ve yerin mülkü ve idaresi Allah'ındır. Dönüş de ancak Allah'adır. Görmez misin ki Allah bulutları dilediği tarafa sevk eder.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 Onlar aralarında hükmetmek için Allah'a ve Resul'ün hükümlerine çağrıldıkları zaman bir de bakarsın ki onların bir kısmı hemen yüz çevirir. Şayet hak, bu emir ve hükümler kendileri lehine gözükürse itaat ederek ona gelirler. Onların kalplerinde bir inkar hastalığı mı var? Yoksa şüphe mi ettiler? Yoksa Allah'ın ve Rasulünün kendilerine haksızlık edeceğinden mi korktular?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 Dipnotlar Fatih Özku